Allah'ın izniyle açığlayacağız. Şimdi imanın mertebeleri dedir nedir? İman dinin mertebeleri. Din kaç mertebedir dedik? Özetlesek üç mertebedir. İslam, iman, ehsan. Bunu iman terimiyle imanın mertebeleri karşılar. Genel iman, özel iman. O birisi nedir? Has iman. O da evliya, Allah iman. Bu üç mertebedir. Bu üçünü bir arada bu üçünü Allah izin verse tek tek açıklayacağız. İman dedik iman itikattır. Kalpten dilden ikrardır. Bazılarla ameldir. Salih emellerden artar, masiyetlerden azalır. İmanın salih emelle arttıkça ne olursun? İmanın zirvetine yetişirsin. Bu mahsiyetle de iner, sınıre yetişirsin. Zirvetten sınırın arasında imanın mertebeleri var. Bir, çi, üç mertebe var. Birinci mertebe dedik sınırdır. İkinci mertebenin alanı geniştir. Üçüncü mertebe alanı dardır. Birincinin dardır. Üçüncünün son mertebenin alanı dardır. Birincinin içinde bir sürü Müslüman var. Çünkü bu imanın en kolay meselesidir. Zirvette kim var? Çok az insanlar var. Tam erişmiş yetişkin Allahlar var. Arada kalan mertebe nedir? Arada kalan mertebe gerekli imandır. İmanın kendisidir. O da nedir? Onunla, o imanla allah Teala'nın karşısına çıksak inşallah hesapsız cehenneme girmeden o ehli cennete girer. Bunları şimdi biz açgılayacağız. Bu kısadır. Şimdi birinci mertebe genel iman. İkinci mertebe özel iman. Üçüncü mertebe mustahap iman. Has imandır. Şimdi bugün inşallah birinci mertebeyi yapacağız. Birinci mertebe nedir? Birinci basamak iman, genel bir iman. Dinde buna karşılıyor İslam. İslam, iman, ihsan. Dinin mertebeleri Cibril Hadis'te dediğimiz gibi geçtiği. Şimdi Genel iman onu açığlayacağız. Bu genel iman nedir? Sınırları nedir? Girişi nasıl olur? Çıkışı nasıl olur buradan? Bir musliman genel imanda kalsa sonucu ne olur? Bunları hepsini tek tek açığalayacağız. Bu meseleleri tanısak Allah'ın izniyle iman küfür meselelerini rahatça anlarız. İleride terimlerde iman kim mümindir, kim kafirdir, kim dinden sıktır, kim fasık oldur? Bu de, bunları anlamaktan bu bizde bir ayardır, bir ölçüdür. Çok önemlidir imanın mertebelerini anlamak. Evet şimdi kitaptan bakarım, okuyalım. Birinci mertebe imanın aslı mertebesi. Buna mücbel iman, icmali iman veya mutlak imanla denir. İmanın bu mertebesi eksilmeyi kabul etmez. Çünkü bu İslam'ın sınırıdır. İman ile küfür arasındaki ayırıcı noktadır. Bu tür bir iman, iman ve İslam dairesine giren herkes için vaciptir. Sihatin şartıdır. Şerri hükümler bununla sabit olur. Çünkü iman ismi ve hükmü ona dahil olan herkesi imanı kemal derecesinde olmasa bile kapsamını alır. Fakat bununla beraber ondan daha da aşağı bir sınır vardır ki o sınırda olana da Müslüman demek sahih doğrudur. Evet. Şimdi buna terimde aslul iman. Akide kitaplarımızda bu mustalah geçer. Alimler deseler aslul iman nedir? Yani düz Müslüman. Karşılığı bunun düz musulmandır. Yani bir tane yeni İslamiyet'e girmiş, beş şartın altını imza atmış bizim Cemaate katılmış. Müslüman cemaatine katılmış. Budur aslul iman. Bazen akide kitaplarında geçer. El imanul vacib. Nedir? Vacib olan iman. vacip olan iman nedir anlamı? Yani olmasa olmazdır. Yani bu iman olmasa sen de artık Müslüman olmazsın. Onun için demişler alimler buna. imanul vacib. Üçüncü iman. Pardon, üçüncü iman imanul kamil dedik. Bu nedir? İmanın derecesi. Şimdi aslul imanın kaç tane terimde adı geçer? İmanın mucmel, genel bir iman. Yen yani geçer kitaplarda aslul iman, yen iman mucmel, yen de mutlak el iman. Mutlak el iman nedir? Yani genel bir iman kapsamlı bir iman değil, cenel. Özel değil nedir? Özelin tersi nedir? Ceneldir. Üç tane akide kitabında aslul imanla ilgili, dinde İslam'ın terimi karşısında ilgili üç tane terim var. Aslul iman, mucmel iman, mutlakil iman. Bu üçü geçse alimler, bu üçünü akide kitabında Söyleseler anlamı gelir bizim birinci mertebedir. Yani imanda birinci basamaktır. Bu mertebe nedir? Bu mertebe eksilmek kabul etmez. Artmayı ancak kabul eder. Çünkü nedir bu dedik? Sınırda olan bir imandı. Şimdi biz geçen gün şurada çizmiştik. Burada çizmiştik. Dedik bu İslam'dır. Bu imandır, bu ihsandır. Bu sınır bu biz bu İslam'ı birinci mertebe aslul iman bunu açıklayacağız. Şimdi bu aslul imandır. Bu eksilme kabul eder mi? Eksilse ne olur? İslam'dan dışarı çıkarsın. Ama artma kabul eder mi? Evet, artmayı İslam teşvik eder. Artınca ne olur? Sen girersin ikinci basamaka. Burada kimler var. İmanul vacib. Burası iman olan şart. Burası salih insanlar, müminler buradadır. Üçüncü iman nedir dedik? İhsan deriz. Evet. Bu iman birinci iman eksilmek kabul etmez. Bunun alanı dardır. Ama içinde maalesef Müslümanların bir buradadır. Buraya geçmek için, amelden inan inandıklarını ortaya koyacaksın. Bu alan çok zor alandır. Zoru şudur, sözden fiile dökmaktır. E bunu da insan oğlu yapamıyor. Neden? Çünkü şeytan var. Üçüncü ne yapıyor? Üçüncü, buraya nasıl vararsın? Burası fiile dökmüşsün, bu işinde bitmiş. Ama öyle fiil yapıyorsun ki sen ki allah Teala karşı huzurundasın. Saat gibi nasıl çalışır insan der, Öyle evet şimdi dedik ki bu iman mertebesi eksilmek kabul etmez. nere eksileceksin? Zaten sen sınırdasın. Geçen gün dedik bu dairenin atrafında bir yumurtayı burada durutsan ne olur? Tehliçededir. Yan bu tarafa düşersin yan bu tarafa. Masiyet işledin. İmanı bozan şeyler getirdin. İslam dairesine çıkmak zorundasın. Ama salih emelden ne yapacaksın? Burada kalırsın. Ama salih emelleri arttırdın, ikinci imani vacib amellerini çalıştın, birinci marhaleden ikinci aşamaya geçersin. Buna da ne derler? Haddül İslam. Bak terimlerde, itikat kitaplarında haddül İslam derler buna. İslam'ın sınırıdır. Bu iman İslam'ın sınırıdır. Bu iman sende olmasa, bu iman azalma kabul etmez. Çünkü ne azalıyorsun? Dışarı çıkıyorsun. Bu iman azalma kabul etmez. Ne kabul eder bu? Artırma. İman ilerleyeceksin burada. Onun için haddül İslam, İslam'ın sınırı demişler bu imanı. Bu iman sahibi sahibiysen sen, sen nasıl? Tehliçedesin, bir e, kalanın e, savunmasını yapıyorsun, ön cephedes, edesin. Tehliçedir. Ama arka planda olsan, arkada olsan, kalanın ortasında olsan işin almışsın Yani sana düşmanın aziyeti gelmez. Onun için bu nedir? Haddir. Sınırdadır. Her an seni şeytan kancasıyla çekebilir. Onun için bir Musulman bu imanla razı kıl, kılmaması lazım kendine bu imanı. Ne ne yapması lazım? Bu iman çünkü tehlikelidir, sınırdasın. Onun için gaza basacaksın, salih amelden ne yapacaksın? Ortaya gideceksin, kendini daha saklama alacaksın. İşte bu da da terinde dedik ne derler? Haddül İslam. Yende el fasülü beynel imani vel küfür. Bu da terim geçer. Yen de diyerler buna ki imanla kifrin arasındaki çizgi. Yani bu benim tercümemdir. At, acaba ayrım. ayrım mesela. İtikatta ayrım derler. İmanla kifrin ayrımı noktasıdır bu. Bu bu budur. Bu çeşit iman, bu nevi iman vaciptir. Kim İslam'a cirdi bu imanı Üstlenmesi lazım. Çünkü biz dedik, bunun karşılığı nedir? Dinde, mertebede İslam'dır. İslam'a girmek için ne yapıyorsun? İslam'ın kapsında İslam'ı alan seni şertler var. Bekçiler ne diyorlar sana? Sen İslam dairesine girmek için beş tane şartı kabul edeceksin. Allahu Teala'ya inanacaksın. he yani şehadet getireceksin. Resulullah onun elçisidir. Bu şehadete dahildir. Namaz kılacaksın. Oruç tutacaksın. Zekat vereceksin. İmkanın oldu haca gideceksin. O, var mısın? Varım diyor. O zaman al bir kağıdı, altına imzayı attım. Eğer yerine getirmesen imzanı atmışsın. Seni kol, kolundan tutarlar bir de dışarı atarlar. İslam'ın dışına bir de çıkarsın. Bunları yerine getireceksin. Bazen insan gaflatten getirmez. Tembellikten. Celiller dışarı atmaya yer varır. Atmayın beni dışarı. Ha? Bilmiyordum. Gaflata daldım. İstihbar ediyorum. Hemen başlıyorum. Ne olur? Burada musamaha gösterilir. Anlatabildim mi? Ama bazı konular var. Namaz gibi. Çünkü Müslümanın samboluyuz. Nereden biliriz bu şartını onaylamış? Beş vakit camide göreceğiz onu. Camide görmesek onu nereden biliriz bu musulmandır? Sözünü yerine getirmedi. Oruç tutuyorum de sıkıştı diyor tutuyorum yalan der. E biz bunu at ağzını koklayalım deriz. Oruç Allah'tan kulun arasındadır. Zekat veriyorum çünkü zekat vermek, gizli vermek daha evledir hacı ben gidemiyorum, imkanım yoktur. Ama namaz kimse diyemez ben fakirim, zenginim, savuktur, sıcaktır. Ha hastayım gelemiyorsun. Tamam sana üç gün, dört gün, beş gün Ondan sonra işte bu imanın neydir şarttır. Bu iman İslam dairesine girmek her insanın bu mertebe iman onda nedir? olması olmazdır. Kim buraya girdi? Bu daireye girdi. Onun için şerttir. Bu iman üstlenmesi lazım. O iman yanında olması lazım. O iman sahibi olmadıkça Nedir? Kabul olmaz. Bu imanda dedik sınırdır. Artar ama eksilme kabul etmez. Çünkü eksilme neye kabul etsin? Bundan sonra dedik nedir? Kifir var. Şimdi bu kadar anlaşıldı mı? Çünkü bu meseleyi anlamak çok güzeldir. Çok önemlidir yani. Neden önemlidir? Yarın mesela bir tane namaz kılmıyor, bir dene içki içiyor, bir dene zineye ısrar ediyor. Bunları anla, anlayacağız ki yarın onu kadılar bunu nasıl İslam'dan çıkartıyor? Alimler buna nasıl kafir hükmü veriyor? Nasıl fasık hükmü veriyor? Ellerindeki yasa nedir? İşte bu o yasalardır. Bunların fıkhını bilmemiz lazım. Evet, şimdi bu dersten de biz hakimler, kadılar çıkartmıyoruz ha. Biz sadece aydınlandırıyoruz insanları. Hakim, kadı çıkmak için Arapça bileceksin. Gidip oturacaksın alimlerin dizinde, orada hacim kadı olursun, insanlara hüküm verirsin. Biz burada sadece dinimiz nedir? Bir kendimizi bir aydın edelim. Neden? Çünkü aydın olmasak şeytan bizi ne yapar? Buradan gidiş noktası yapar. Yani bizi bu tarafa çeker, yanı o tarafa çeker. Anladın mi? Bizi amelden edemiyor ama başka noktadan sırtımızı büker. Evet, şimdi okuyalım ikinci paragrafı. Büyük günah işleyen bir kimse bu mananın içine girer. Yani bu sınırdadır. İman ismini ve imanın içinde olma olgusunu bu sınırda olmak yani büyük günah işlemek ortadan kaldırmaz. Ancak imanın hakikatini ve vacip olan kemalini olgun mümin vasfını ortadan kaldırır. Büyük günah işlemek imanın aslını kişiden çekip almaz. Fakat ona mutlak olarak tam bir iman vasfı da verilmez. Evet. Bu iman... Bir dakika. Tamam. Şimdi burada bu alanda dedik ki bu alandasın. Bu alanda büyük günah işleyenler bu Mesela ikinci derece imandasın. Büyük günah işledin tık düşersin bu alana. Onun için büyük günah nedir? Tehlikeli bir meseledir. 13 alimler demişler, büyük günaha ısrar eden ne olur? Allah kurusun. Çünkü gelir sınıra. Her an seni kancasıyla şeytan çekebilir. Küfre çıkartabilir. İsrar etmeyeceksin. Günaha düştün, büyük de olsa tövbe edeceksin. İşte bir tane büyük günah işlerdi. Zine yaptı, içki içti, hırsızlık yaptı, yalan söyledi, iftira etti. Bunlar hepsi büyük günahdır. Bu ne oluyor? İşte hadis burada tecelli لَا يَزْنِ الزَّانِ حِينَ مَا يَزْنِ فَهُوَ مُؤْمِن Mumin, Mümin, iman sıfatı ikinci de mertebededir. Hakiki mumindir. Ama zineye düşse neye iner? Düz Müslüman olur. İman sıfatı ondan alınır. İman alanından çetirler bunu atarlar. Nereye? Birinci mertebeye. Çünkü Çinci mertebenin ehli bu günah işlemez. Onun için bütün günahları işleyenler birinci mertebe dediler. Onun için günah işleyenler ne oluyor? Düşmana yakın oluyorlar. Dedikçe kalanın sınırındadılar. Düşmanın oku, düşmanın kuruşunu ataşına yakındır. Düşmanımız kimdir arkadaşlar? Şeytan, baş düşmanımızdır. Babamızı cennetten çıkarttı, söz verdi, son nefese kadar dünyada en son şahsa kadar çıkartacak. Ondan sonra da cehennemde diyecek bana ne? Ben sizi dedim, siz benim peşime uydunuz, zorum yok uydur size. Beli gelir onlarda. Evet, işte burada alimler diyorlar ki, bütün kebairleri, büyük günahleri işleyenler ne olur? O sınıra girerler. Ama bunun da adı ne olur? Cenel bir iman sahibi olur. Dinde nedir? Bunun karşılığı dedik İslam'dır. Onun için ayette geçiyor. Araplar dediler biz iman ettik. Allah Teala dedi siz iman etmediniz. Siz Müslüman oldunuz. Ne zaman iman kalbinizde yerleşti? O zaman deyin biz iman ettik. Ayette. Derece burada da belli oluyor. Evet. İyidir. Bu büyücü, günah işleyen imanı yok oluyor. Hayır. İmanın aslı onda var. Aslı nedir? O beş şerti kabul etmiş dedik. Allah'a imanı var. Cennet cehenneme inanıyor. Biliyor ki orada Allah'ın ikabı var. Ceza var, mükafat var. Bunlara inanıyor. Ama ne olmuş? Nefsine uymuş. İmanın aslını ne götürür? İlle ki imanı bozan bir şey aslını götürür. Bu günahlar götürmez. Günahlar da iki şikirdir. Emel etsen ama inanmıyorsan o emelin caizdir. Bu aslını götürmez. Yani bir tane içki içiyor. Ama ne diyor? Evet ben günahçarım diyor. Ben nefsime uydum Tevbe eder. yani ikrar ediyor bu yanlıştır. Bu nedir? İmanın aslı bundan gitmiyor. Neyi gidiyor? Çamali gidiyor. mükemmelliği gidiyor. Zayıf oluyor imanı. İman alanından bunu getirip İslam alanına koyuyorlar. Bu nedir? İmanın çamali değil, aslı değil, çamali gidiyor. Ama bir dene içki içmiyor. Ama içki haram değil dese o imanı bozdu. İmanın bozdu. O içmese bile ne olur? Alırlar onu dışarı atarlar. Çünkü bir şart sen imzalttın altına Allah la ilahe illallah dedin. Allah'tan başka ilah yoktur. İlahın görevi nedir? Sana emir verir, sana yasak verir. Emirleri yerine getirsin, yasakların önünde duracaksın. Sen orada ne yaptın? Emre karşı geldin. Ya sah E o da çeynedi içti ben içmedim ama o içti, ikrar etti günah yaptı. Onun için alimler diyorlar, ikrar edip israr etsen de içkiye Allah korusun sen tam böyle durursun, kalanın ar duvarın arkasında değil getirler seni duvarın tam üzerine koyarlar. Ondan sonra intihar etmiş gibi olursun. Yani bir ince duvarda nasıl yürürsün atrafında duvarın? Her an düşebilirsin düşman tarafına. İşte budur, ısrar etmek. Israr etmeyeceksin. Kimin gibi olacağız? Günah yapmarız diye bir şey yoktur. Her şey günah yapar. Ama babamız gibi olacağız. Hazret Adem gibi. Evet, haflattan günah işleyebiliriz. Bu ayıp değil kulda. Hiç ayıp değil. Kimse övünmesin desin ben hiç günah işlememişim. Öyle bir kul yoktur. Allah diyor, öyle bir kuru Allah da sevmez. Allah kimi sever? günah işleyeriz. tövbe edip, hakkıyla, tabi kimiyle alışveriş edilir bilmemiz lazım. Yani, gaflete dalıp cünah ne? Allah tövbe edip, nefsüllevvame diyirler buna. Levme kendini. Bir de ne yapar? Salih amel işler. Evet. İşte bu da nedir? Bu şahısa ne diyilir? Mutlakul iman sahibidir bu. Değilmez bu, hakikatul iman. İmanın hakikati bunda yoktu. Genel bir iman var bunda. Bunun da karşılığı dinde ne dedik? İslam'dır. Evet, o bir paragraf okuyalım. Bu iman, tasdikle, icmali, toptan genel bir bağlılıkla, zatında, sıfatlarında ve fiillerinde... Allah'ı birlemekle, ibadette sadece ona layık görmekle, emirlerine ve yasaklarına uymakla ve peygamberlerine tabi olmakla gerçekleşir. Evet. Şimdi bu iman nasıl gerçekleşir? Birinci mertebedeki iman nasıl gerçekleşir? Biz geçen ders bunu biraz açıkladık. Ne dedik? İman nasıl gerçekleşir? Birinci, dedik şehadeti kabul eder. İkincisi, kalbi Hemel eder, itikad eder. Üçüncüsü, kalbi ikrar eder dedik. Sözleri ikrar eder, sonra kalbiden niyetlenir amel etmeye. Ağzalar, günah işleyebilir. Çünkü bu alanda ne var? Bütün kebailleri günah işleyenler, hepsi bu alandadır. Hepsi toplanıp bu alanda. Yani tehlike alanındadırlar. İşte burada madde koymuş. Bu imanda düür, ehli Sünnet'e göre nasıl gerçekleşir? Biz dedik, İslam'a nasıl gerçekleşir gire? Beş şartı İslam'ın kabul edileceksin. E bu şartların içinde ne var? Cenel'de bir Allah'ın sözünü inanı bir karar etmek. O da beş şarttır. Allah'ı zatında, sifatında, fiilinde ne yapmak? Teklemek, tevhid etmek, şirk koşmamak. E bu da şarttır, İslam'ın şartında var. Ondan sonra ibadetlerimiz hepsi kim olacak? allah Teala Teala'ya olacak. Allah'a şirk koşmayacağız. İbadet niye? Çünkü esas il uluhiyetin sifatı nedir? Ona ibadet etmektir. İlah ne zaman ilah olur senin için? Onun emrine uyacaksın. Başkasını, başkası için fiillerini yönendirmeyeceksin. Sadece ona yönendireceksin. İşte bu hakiki ilahtır. O zaman übudiyet kulluğu yerine getireceksin. Evet, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarının önünde duracaksın. Genel olarak. Burada dedik ne var? Günahkarlar hepsi buradadır, bu alandadır. İçki içeri, bilmedim, gıybet eder, aa bilmedim, istagafirallah der, bu alandasın. Çaren yoktu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem genelde emirlerine uyacaktır. Yani İslam'ı kabul edecektir. E bunu nereden çıkarttınız? İşte bunu İslam'ın şartlarından çıkarttık. Şehadet ederim Allah bildir şeriki yoktur. Şehadet ederim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimin elçisidir? Bu ilahın elçisidir ben ki buna inandım. Muhammed elçine getirir ilattan. Elçine getirir. Elçinin görevi nedir? Bir mesaj getirir. Allah'ın mesajı nedir? İşte namaz. He? He? zekat, e, oruç, hac. Bu dördü neye kinayettir? Allah'ın emirlerini tutmak. Evet işte bunu elçi bunun yanında ne yasaklarda koymuşsa onun önünde duracaksın genel olarak. Yoksa bir Musulman, musulmanlığı nasıl ispat eder? Yani şimdi bakmayın siz bugünde biz yaşadığımız ortamda Bizim yaşadığımız ortam ölçü değil. Burayı bunuydan da din anlaşılmaz. Nedir mesele? Yaşadığımız ortam işte sen de la ilahe illallah kurtarırsın. Nerede yazıyor bu? Hangi kitapta yazıyor? Bugün de hiçbir kitapta böyle bir şey yoktur. Hiçbir peygamber dememiş. Sadece de la ilahe illallah kurtarırsın. La ilahe illallah deyip altını dolduracaksın. Çünkü bunun şartı var. Eksik yaparsın, fazla yaparsın, o ayrı bir mesele. Ama çaba gösterirsin. Takatin kaderi onun altını dolduracaksın. La ilahe illallah kuru kuru seni cennete götürmez, terazide de tartmaz onu hiçbir şey. Çünkü terazi kıyamet gününde sadece amel tartar. Laf tartmaz. Ben inanıyordum tartmaz bu. Amel tartar. Sabaha kadar çok güzel şeyler inan. Ortaya dökme oları terazide hep bayağı sıkar. Bomboş. Evet. Devam edelim. Bu mertebede olmak için imanı tam olarak bilmek şart değildir. Kul bunların hepsiyle amel ettiği zaman kendini küfürden kurtaracak imanın aslını gerçekleştirmiş olur. Ahirette de ebedi cehennemden ebedi cehennemden kalmaktan kurtulur. Bazı vaciplerde kusurlu olsa veya haramlara dalsa bile bu iman üzere ölür. Bu imanı bir söz, bir amel veya itikat ile bozmamış ise sonunda varacağı yer cennettir. Onların bazıları daha başında Allah'ın rahmeti ve bağışlanmasıyla cennete girer. Bazıları şefaatle ve başka bir sebeple cennete girer. Bazıları da Allah korusun cehennemle bir müddet azap gördükten sonra cennete girer. Evet. Şimdi bu imanın alimler diyorlar şert değil bu alanda olan imanın bilsin. Bütün ince noktasını bilsin. Bu alanda sana ne lazım? İslam'ın şartları. Onu bilip yerine getireceksin. O da nedir dedik? Allah birdir, şeriki yoktur, ona ibadet olunur, emirleri yerine getirir, yasakların önünde durulur. Diğer İslam'ın sembolü olan ibadetler oruç namaz olar da yerine gelir zehir. Ama ben imanın bütün detayını bilim, o ikinci basamaktadır. O nedir? Erkenül iman, imanın şartlarını detaylıyla bileceksin, yerine getireceksin. Şimdi eğer bir bir kul bu alandaysa, dedik ki bir böyük amel işlese, bir günah işlese bu alanda kalır. Eyidir bir kul bu halde ölse, ahirette sonucu nedir? Bir Müslüman düz musulmandır. İkinci imana varmadan öldü. Yani ikinci imandaydır, Allah'ın has allahlardandır has adamlarındandır ama günahıyla geldi bir de bu mertebeye düştü. Düştüğü anda bu mertebede öldü. Bunun yeri nedir? Ataşta mı? Yani kafir mi ölür, Müslüman mı ölür? Tabii Müslüman ölür çünkü onu dışarı atmadılar. İslam dairesinden. Müslüman ölür. Ama bu Müslüman öldüğü anda kıyamet gününde ehli sünnet itikadine göre tabi ehli sünnet itikadı dedik arkadaşlar bizim görüşümüz değil. Ahmet Hoca'nın, Mahmut Hoca'nın da görüşü değil. Dört imam sücgecinden nere varıyor? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve inancıdır. Ehli sünnet dedin Resulullah'ın akide diye bilirsin. Onun için biz devamlı iddialı konuşuruz. Dürüst bir sahabe gelse bizim dersimizde otursa Garipsemez. Sadece belki bizim edebiyetimizi değişik bulur. Anlam olarak aynandır. İddialı konuşabilirsiniz. Hem de çok iddialı. Neden? Çünkü elimizde değişilmeyen ayet, hadisler var. Biz onlardan Ehl-i Sünnet itikadını çıkartmıştır. Bizim için dört imam, fıkıhta da imam ise akidede de imamdır. Biz onlara uyuyoruz. Evet. olar ne diyorlar? Dört imam. Bu insan bu halde ölse birinci aslul iman, yende mutlakı iman he? halde, yende mücmelil iman halde ölse yende dinin mertebesinde İslam, düz Müslüman ölse bu ebedi ataştan kurtarır. Onun için Ehl-i sünnet itikadında kim hak, mu iman üzerine ölse ebedi ateşte kalmaz çi yetmiş sene ateşte cezası olarak çekse yansa. Ehl-i sünnet itikadından musulmanlar günahlarına kadar ateşte cezalarını çekerler temizlendirden sonra bir daha cennete girerler. Ebedi kim kalır? İslam dairesinde olmadan. Yani bu üç mertebenin haricinde dışarıdaki insanlar hepsi ebedi ataştadır. İster bunun adı Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister ateist olsun, ister ineğe tapan olsun, ister kurtçu olsun, ne olursa olsun ataştadır. Sadece İslam alanına giren ataştan kurtarır. Ama bir şartta alimler diyorlar Ebedi ateşten kurtarır. imanı bozan bir şey yapmamak şartıyla. Ha olabilir. Elinde bada, bada itki badası ölüyor. Yen yani zine üzerinde ölüyor. Ama zineyi yaparken halaldir demiyor, inanmıyor. Biliyor, günah işliyor. Bunun işi kalmış ahirette Allah'a. Allah, Allah subhane ve teala bu halde ses gelse, gelse allah Teala'nın karşısında teraziye. Allah istese bunu affeder. Allah her şeye kadir mi? Kendisi yaratmış. Kimse ona hesap sorabilir mi? Soramaz. İstese allah Teala bunu birinci basamaktan affettim git cennete sen. İşte onun için bir kayda var bizde. Meşiatullah. Allah'ın isteğine kalmış bu. Meşiyesine. İstese affeder, istese affetme. Kimse ona soru soramaz. Yiyen de ona cehenneme git. Terazi hesabı. Miskali zerre o terazi şaşmaz. Cider cehennemde ne kadar günah işlemiş dünyada. Cünahları nedir? Allah-u Teala'nın emirlerini aşmış. Ne kadar aşmış. O kadar cezasını çeker. Ondan sonra temizlenir. Temiz olur. Cünaha hepsi cezaydan gider. Bak bir tane dünyada bir suç işliyor. Hakim ona mesela 6 ay, 1 sene, 6 yıl, 10 sene, 20 sene giriyor içeride. Ondan sonra çıkıyor. Temiz olduğunda normal bir vatandaş oluyor. Çünkü suçunun cazasını çekti. Cehennem de öyledir. Suçunun cazasını çekersin, sonra çıkarsın cennete girersin. İşte bu da ehli cünnete göre nedir? Yende. de Allah Teala diyor ona git bunu atın cehenneme. Tabi ebedi değil. Attığı aslında da onun babası, anası, oğlu ne yapar ona? Şefaat yapar. Onu kurtarabilir şefaatleriyle. Yen yani melekler şefaat yapar. Ya yani salih emeli, oruç, Kur'an şefaat yapar. Bunlar hepsi rivayetlerde sabittir. Kurtarabilir. Ama sonuçta bu adamın işi bu halde ölmekten tehlikelidir. Tehlikelidir. Çünkü Allah kurusun sen o ateşi dayanamazsın. O ateşte sen şimdi dersin ben evet koy yanayım ne kadar azıza çıkarım. E şimdi sen elini bak lambaya elin değdi lambaya he? seni kaç saat bu inletir. Allah-u Teala diyor bu ateş gördünüz ya dünyada ateş yakıyorsunuz yemeklerinizi pişirip ısınıyorsunuz bu ateşle tabi bu ateşle de derece derecedir otun odunla taş çömür bir değil kok çömür bir değil hepsinin ısısı farklıdır en şiddetli dünya ateşi'nin ahiretten farkı nedir 70 kere savutulmuş elimizdeki bu şiddetli ateş var. Yani bu şiddetli kok, kömür ataşını çarp etmişe Dayanabilir misin? Cehennemin biz vasfını yapsak, Allah kurusun başımızı, Resulullah onu için dedi, ben bildiğimi siz bilseniz, hayatta gülmezsiniz dedi. Kadınlarınızla yatakta yatamazsınız. Psikolojiyen bozulursunuz yani. Nasıl bozulursunuz? E beni, beni bir böyle, sen şimdi, Koyunu diyenler ki koyunun önüne yemek koy. Bol yemek koy. İstediği yemekleri koy. Karşısında da bir kurtu bağla. O koyun ne olur? Yemek yiyebilir mi? Yemez. Zayıf olur. Hiç yemez. Nasıl yer? Psikolojisi bozulmuş. E, i̇nsan bilse cehennem nedir? Günah işleyemez. Onun için bu işi hafife almamamız lazım. Demememiz lazım bu iş kolaydır. Nasıl olsa kurtarırız. Böyle yoktur. Bu iş çok zordur. Evet ama madem musulmansın sonuçta ebedi olarak ateşta kalmazsın kurtarmışsın. E elhamdülillah bu da İslam'ın neyidir? Nimetidir. Ama buna Müslümanlar teşvik etmiyor ehl-i sünnet. Tebi, allah Allahu Teala teşvik etmiyor bunu. Bu sadece birinci İslam'a girişte İslam'ı öğrenene kadar bu bir fetredir, bir mesafedir. İster bu, hakikatte iki gün sürer, üç gün sürer, bir ay sürer, İslam'ın aklı, Müslüman'ın aklı yapısına göredir. Ondan sonra İslam öğrenir, öğrenir, hatta nere gelir? Kafilenin başına gelir. Ama biz ne yaptık? Şeytanın vasıtasıyla askerde bu yerinde say derler ki, Bizi yerimizde burada saydır. Nasıl olsa Musulmanız da. Böyle değil. Çünkü ne kadar bizi sınıra getirse duvara kancasıyla çekebilir. İçeri gitsek çekemez. Onun için şeytan bizimle uğraşır. Burada. İstemez ikinci aşamaya geçelim. Evet. Bu mertebenin sahibi İslam dairesinin ve sınırlı imanın mukayet imanın içindedir. Kalplerinde imanın hakikati tam olarak nüfus etmeyen kimselerden salih ameller işleyen Müslümanlar da bu mertebededirler. Aynı şekilde genel olarak bütün günah işleyenler de buna dahildir. Bu mertebenin sahipleri noksan imanlı mümin, fasık ya da asi gibi isimler isimlendirirler. Allahu Teala şöyle buyurdu. Allah kendisini ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğini bağışlar. Allah'a ortak koşan da gerçekten büyük bir günah işlemiştir. Evet. Sonuç olarak ehl-i sünnet alimleri diyorlar ki bu adam nedir? Böyle bir Müslüman İslam dairesindedir. Velevçi sınırdaysa ama alandadır. Dedi. Hele dışarı çıkmamış. Velevçi zine ediyorsa. Bunu ne deriz? İslam dairesinde düz musulmandır genel bir iman, mukayyet bir iman e, içindedir. Bunun neden buradadır? Çünkü çinci mesaf Çinci aşamaya niye gidemiyor bu Müslüman? Çünkü imanın hakikati kalbinde yerleşmemiş. Çünkü imanın hakikati yerleşse iman nedir? Bir motor gibidir. Seni öne atar. Kalbinde yerleşse o motor çalışır, seni içince aşamaya atar. Çince aşamayı da anlasan çalışır, Çince aşamanın da alanı geniştir. Atar seni 3. aşamanın alanına. Daha fazla anlasan imanın hakikati işliyor, çalışıyor kalbinde, seni götürür ihsan derecesine. İhsan derecesine yetiştin, artık sen evliya Allah oldun. Şeytan bile korkar gelsin. 13 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, dedi... Ömer'den Ömer'den bahsedildi dedi Ömer öyle görürsünüz. İma, Ömer dedi şeytan onu görürken bir vadide o bir vadiye kaçıyor. Hazreti Ömer hakkında. Yani mıknatısın şeyi var ya artı eksisi. Eksiden artı işte bu alanda zavallı Müslümanlarız. Ama evliyaullah şeytan artıysa bu da artıdır. Çisi birbirine nefret eder. Birbirlerinden kaçarlar. İşte o imanın hakikati yerleşmediği için ne oluyorsun yerinde sayıyorsun. Eydir niye yerleşmiyor? Düşman var. Düşman bırakmıyor. İşte buna da terim olarak ehli sünnet ne der? nakısun bil. Nakısul iman. Der ki bu mümindir ama imanı eksiktir. Tam mükemmel iman yoktur. İkinci aşamaya gelsen mükemmel iman olur. Muemünün bi imanihi imaniyle muemindir çünkü onda iman var kabul etmiş beş şartın altına imzatmış gereinde yapıyor ve muemünün bi imanihi ve fasikum bi kibireti fasik tırda neylen günahçardır beş günah var neylen yaptığı maasiyetler. Bu detay çok iyidir, önemlidir, iyidir. Bu da bir ayet var. Arkadaş okudum bunu Nisa'yeti 148 ayet. Diyor ki: en allah la yaghfiru an bihi. Allahu Teala şirke affetmez. Bu bitti, bu defter kapanmış. Allah dünyayı yaratırken kaleme demiş yaz. Ne yaz? Şirkе affetme. Bu hiç değişilmez. Kim Allahu Teala şirk koşsa Allah Teala ona hiç musamaha içer dövrenmez. Bitmiş. Bu işi bilmek lazım. Şirk nedir? Şirk şudur. Dedik ki hakiki kuldadır. Bütün fiillerini sadece Allahu Teala için yapar. Bu tevhiddir. Şirk nedir? Bu, bu fiilleri Allahu Teala için yapıyorsun tabii. Yapmak zorundasın. Çünkü sen o zaman kul olmazsın. Atayıs olursun. Ataist nedir? İlahlara inanmıyor. Ama sen yapıyorsun Allah Teala için bunu ama ne yapıyorsun? Başkasına da gönderme yapıyorsun. Başka Allah'ın görevini başkasına da veriyorsun. Velau çi cüzi verse. Resulullah geldiği kuffar Kureyş ne yapıyordular? Allah Teala ibadet ediyorlar. Velau çi bize yanlış anlatılmışsa bizden ne bunlar bunlara Hayır. Allah-u ibadet ederdiler. Ayet 3. Kim yağmur yağdırır? Kim rızkınızı verir? Kim öldürür? Allah deyerdiler. Ama ne diyorlar? Biz Allah'a direkt dua edemeyiz. Direkt isteyemeyiz. Olmaz diyorlar. O ilahtır. Ne yaparız? Bu putlara isteriz putlar allah Teala'ya ulaştırır. Aracı var aramızda. Vasita var. O vasita put olsun. Putu kaldır, ineç koy, şirk olur. İnsan koy, şirk olur. Meleç koy, şirk olur. Peygamber koy, şirk olur. Olmaz. İşte Allah bu şirki hiç affetmez. Sonra ne diyor? Şimdi bundan sonra müjde geliyordu. Ve yegfiru mâdûne dâlik. Şirkin altında ne olursa olsun istisnasız Allah'ın meşiyetine kalmış. Meşiyeti nedir? İradesine kalmış. O da nedir? Limen yaşa. İstediğini Allah Teala affeder. Kimse soramaz onu. İlahdır çünkü kendisi yaratandır. Evrende bu evreni de kendisi yaratmış. Burada iki tane varlıklar var. Bir tane var sadece yaratandır. Diğer varlıklar istisnasız cemadet olsun canlılar olsun, yarı, camat, yarı canlı olsun ağaç bitkiler gibi nedir bunlar hepsi? Yaratanlardır. Yaratılanlardır. Kim buralara Yani kimin haddine yaratana soru sorsun? Yok diye yok olur. Allah'ın emri iki kelimenin arasında. Ki kelime bitişiktir. Kun ol ki çi kelimedir. Kisi bitişiktir. Aralarında mesafe yoktur. O mesafe kadarı bile Allah'ın emri beklemez. Ol dese olur. Çünkü yaratandır. Onun için kimse soramaz. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ iftara اِثْمَنْ عَظ۪يمًا Kim Allah'a da şirk koysa, hüc bir, hem günah hem iftira, ne kadar şey var ise ondan dolayı allah Teala bunu affetmiyor. Evet, ondan sonra bir hadis var. Onu da oku, hadisi oku kardeş. Şevristan İbn-i Yok onu okuma. Var. Hadisi oku, metini oku. Onlar her ne kadar Müslümanlardan sayısalar da zulüm ve vasiyetlerden dolayı tövbe etmezlerse dininin istediği şekilde imanlarını söylemezlerse büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Çünkü zulüm ve günahları sebebiyle cin ve insan şeytanlarının tasallutuna maruz kalabilirler. Şehvetleri ve şüpheleri onları küfre veya nifaka sürükleyebilir. Dünya ve ahirette cezalarla da karşılaşabilirler allah Teala şöyle buyurmaktadır. Öyleyse peygamberin emrine aykırı hareket edenler başlarına dünyada bir bela gelmesinden yahut ahirete gayet acı ve acı bir azap gelmesinden korkup çekinsinler. Evet. Tamam. Şimdi hadis ne diyor? Bu ayeti okuduk dedik Allah şirki affetmez. Hadis diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men meta. La yuşriku billahi şey'en dakhalen cennet. O kadar basit. Diyor ki bir tane ölse ama hayatta şirk koşmamış Allah'a o muhakkak cennete girer. E biz burada dedik ki Allah Teala ne dedi? Şirk koşma, her şeyi affeder. Demek ki bunlar nerede insan şirk koşabilir, koşmayabilir? Her birinci alandadır. Her ne var felaket İslam dairesinde birinci alandadır. Çinci alana gittin çok mükemmel yerdir Çinci alan. Salih insanlar evliyaullahlar gıybet yoktur, hoş var. Çinci alan mükemmel bir yerdir. Yani birinci alan bir kalabalık çarşıdasın Çinci alana gittin özel bir süpermarket gibi. Nasıl bazı çarşılar var halk pazarı bir de var giriyorsun böyle lüks modern çarşılar. E birinci alan nedir? Bütün günahkarlar, kalabalık insanların çok birinci alandadır. İşte burada şirk koşmasan Allah'ı kurtarırsın. Ne yaparsan yap şirk koşma. Şirk koştun kurtarırsın. Ama bazen şirk ne olur? Dedik put olur, daş olur, insan olur, olur. Bir şirk de var çok tehlikelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan tembih etmiş. allah Teala da onun üzerinde vurdu yapmış. O da nedir? Nefis hava. Hava. İnsanın nefsi neye zorlar onu? Yorum yapmaya. İşte yorumla şirk koşar. Nefsine uyar. Aklı mantıkına uyar. Allah'ın emrini iptal eder aklı mantıkıyla. O zaman şirk koşar. O zaman o da ne oldu? Ebedi cehennemde kalır, cennete giremez. İşte bundan dolayı arkadaşlar, alimler diyorlar ki bu, bu türlü Müslümanlar büyük bir tehlike dediler. Ehl-i sünnet alimi icma an buna oturmuşlar, buna karar vermişler. İmza atmışlar altına, kıyamata kadar da bu böyle gider. Dört imamın süzgecinden de bize gelmiş bu. Burada kalan musulmanın işi yaş. Tabir caiz ise. Neden? Ne kadar Ölmemişse düşmanın şey altındadır. Ee, e, mesafesi altındadır. Yani düşman onu eve geçirebilir. Çünkü nedir? Sınıra yakındır. Yen de düşman sadece sene direk kuruşun sıkmaz, ataş atmaz. Bu dedik ne var? Nefis var. Oradan girer. Hazret Adem'i babamızı cennette uzaktan kumandayla nefsine vasfasa yaptı. Nefis önemlidir. Nefis şeytanın insana teccif Oradan girer ne yapar? Vasfasa yapar, seni yoldan çıkartır. Onun için hepsi demişler, bunlar ne kadar buradasılar tehlikelidir. Çözüm de vermişler ehl sünnet. Demişler, bunlar bir an önce istiğfar tövbe edecekler, Hatta ikinci alana girecekler. İkinci alana girdiler, düşmandan uzak olurlar. Bir de ikinci alanda bir daha güzel bir şey var. Onu da açıklarız. Orada sene yanındaki kardeşin sahip çıkar. Çünkü imanı biliyor. Tadını da almış, fıkkını da biliyor. Seni şeytana bırakmaz. Birinci alanda insanlar cahil olduğu için bazen düşmanın karşısında... Şeytanla bir olur senin üzerine yürür. Şeytan da ne yapar? Onu ile bir olur. Bunu harzar, Sonra bir şeyden bir olur. Onu harzar, Hakeza bizi bitirir. O Allah Teala kıyamet gününde de şeytana diyer. Evet senin sözün doğru çıktı. Ayette geçiyor. Hüsnü insan oğlunda, Adem oğlunda doğru çıktı. O dedi hep birçokun dedi alır mı? Allah Teala dedi al. Hepsine tarıma taşasın. Ebedi İlle muhlus halis olanlara, muttakilere yakın düşemez. Onun için binde bir tane cennete girer. Dokuz yüz dokuz tane şeytanın peşindedir. İşte alimler onun için demişler, bu alanda hemen aklın başına getir, istiğfar et, tövbe et, ikinci alana geç. Şeyatin cin ve ins bu alanda ne olur? Musallat olur onu. Cin şeytanları vasvasaydan, iz şeytanları bir denen imanı daha zayıftır senden. Onu senin üzerine musallat eder. İşte görürüz. Havam da diye Bir tane seni bir günah işlettirir. Ya dersin ben nasıl işledim bunu? Ya Ahmet benimle şeytanım oldu. Değil mi? İşte şeytanın oldu nedir? Bak biz bunu biliyoruz. Ama biraz masayı yatırsak Bakarız hepsi şeriatten gelmiş buna. Nereden o şeytan oldu? Şeytan değil o. Şeytan ona iha etti. fiçir verdi. Onu kullandı. O Ahmet senin işini bitirdi. Yarın Mahmud'u da Ahmet'e gönderir. Hepimizi teker teker harclar. Çünkü Allahu Teala'ya şeytan söz vermiş. Şeytan sözünde ciddi olarak duruyor. Amelinde de ciddi olarak çalışır. Şeytan durmadan gece gündüz çalışır. Evet. Bu dünyada ve ahirette birinci alanda olanlar bu dünyada ve ahirette neye muarrazdılar? Veloci ebedilikten kurtarsalar azaba muarrazdılar. Bu dünyada da azab gelirler. Bak. Kafirlerden daha çok bu alandaki olanlara azab çünkü Allah'ın adalet gereği çafire vermez dünyada. Neden? Allah söz vermiş. Diyor ki bu dünyayı isteyen bu dünyayı verir ona ayette? İsra surasında. Allah'ın vergisi yasak değil. kana ata'u rabbuka, رَبُّكَ Mahzura. Allah istese bu dünyayı iste bu dünyayı verir. Ama o dünyayı iste. Allah hem bu dünyayı hem o dünyayı verir sana. Ama tabi bunun arasında imtihan da var. E onun için kafirler bizden daha güzel yaşıyorlar. Bu dünyada yaşıyorlar. Ama huzur meselesinde ona Allah-u Teala gerenti vermemiş. Huzur meselesinde bizim bir musulmanın çadırda yaşaması olanın şatolarından daha huzurludur. O ayrı. Ama bu dünyada Allah ona verir. Şeytan da ona musallat olmaz. Zaten neye musallat olsun? Şeytan diyor kaçanı tut kalan maldır. Bunlar malıdır. Şeytanın zaten adamıdır. Şeytan niye bunlardan uğraşsın? Bunlar cehennemin odunudur. Şeytan kim ile uğraşır? İşte bu zavallıcık düz musulmanlardan uğraşır. Onun için düz Müslüman işi çok kötüdür. Bütün tecrübeler, bütün afetler düz musulmanın başına çıkar. Şeytan buradan ceza verir ona. allah Teala buradan ceza verir günaha karşısında. allah Teala ceza verecek bunu. Günah işliyor. Çünkü o cezalar bazen uyarı olur. Alimler diyorlar. Aklı başına gelsin. Çıkarında olur. Onun için bu alanda olan insanlar devamlı ne bu dünyayı ne ahireti kazanabiliyorlar. Öyle hissederler. Düz Müslümandır. Ne bu dünyadan çafir gibi tadını almış ne de bu dünyada salih bir insan gibi imanın tadını halavatını yaşıyor. Ortada kalmış. Hepimiz bu dönemden, yani bu dönemdeyiz, kimse iddia etmesin. Yani elhamdülillah bu dönemi geçmişsak, bu dönemi yaşamışız. Ve bu dönemdeki insanları tanıyoruz. Çok tehlikeli bir meseledir. Bu dönemde kalmak kırmızı çizgidir. Yani biz İslam'ın kırmızı çizgisindeyiz. Tehlikeli bir meseledir. Burada bir tane, kaç tane ayet var. Ee, Nur suresi 63 ne diyor? Onu oku. Öyleyse peygamberin emrine aykırı hareket edenler başlarının dünyada bir bela gelmesinden yahut ahirette gayet acı bir azap gelmesinden korkup çekinsinler. Bak diyor, "Felyahzir <gülüyor> ellezine yuhalifun an amrihi." Resulullah'ın ve Allah'ın emrinden muhalefet edenler kimdir? İçki, günah işleyenler, çabaerler, işleyenler bu alandadırlar. Bunlara tehdit geliyor. Zaten sen ikinci alandaysan, işlesen getirirler seni birinci alana. Tehdit kimi içindir? Düz Müslümanlar içindir. Asrul iman dedik orada olanlar için. En tasibuhum en fitne Girenti var mı? Burası fitne alanıdır. Şeytan ve dünya. Fitne alanıdır. de ahirette Azabın elim gelir olana. Evet bu açıkladığımızın onayı. İkinci En'am 65 onu oku. De ki o sizin üzerinize üstünüze yahut ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi grup grup birbirinize düşürüp kiminizi kiminizin hıncını tattırmaya kadirdir. Bak almasınlar diye ayetleri nasıl açıklıyoruz. Allah diyor, Allah kadirdir, sizin üzerinizden size azabı getirsin. Yende altan getirsin. Üzerinizden nedir arkadaşlar? Bak geçen gün İstanbul'da yaşadık, hayat felci oldu. Basit bir kar yağdı. Yende duyuruz, ne oldu? Sel, yağmurdan insanları götür. Allah'ı yukarıdan istese azab indirir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulutu gördü, gürültüyü gördü, Allah'a sığınırım derdir. Hazret Ayşe diyor sonra ne oldu? Yağmur geldi. Dül öyle mi? At kavmu da dedi bu yağmurdur geçer. Anlatabildim mi? Allah istese yukarıdan. istese altan deprem. Biz yaşadık İstanbul'da ama hala vanlılar depremin şehir kulağımızdadır bile. Deprem altan insanı vursa ne yaparsın? Kim sizi kuruyabilir? Onun için dikkat edin, bu alanda kalmayın. Sonra ne diyor? Biz bu ayetleri hem Allah'ın emirlerini hem yaşatıyor, sene seni depreme uğratıyor. O alanda dedik, o alan iptile alanıdır. O alana niye iptile veriyor? Le'allehum yefkavhum. Burada hikmeti çıkıyor, ayetimi neden kapatıyor? Hatta fıkh yani bundan ibret alsınlar, ders alsınlar. Ya Rabbi ben Müslümanım, Niye bütün müşkületler beni buluyor? E demek ki senin imanında bir arize var. Onun için bir bir yerde deprem oldu, demeyeceksin işte valla bu deprem oldu, fay kırıldı bilmem ne. Bunlar hikaye. Bunlar işin bir artı bir içi. ilmi meselesi. Ama manevi meselesi, Allah-u Teala kaide var. Fayhatını emir verir kırmaya neden? İşte çünkü siz burada ifsad ettiniz. Vanlılar olsun, İstanbullar olsun, Adabazarlılar olsun. Allah'ın emrine karşı çıktı. Cünah ve bal, esyan önünü aldı. Allah-u ceza veriyor. E bir tane de çıkar diğer e bu fayhatı elli senede bir kırılıyor. E allah Teala istediği zaman kırar onu ceza verir. E bazı yerde kırılmıyor fayhatı, burası fayhatındadır diyor. ya e Allah Teala dünyayı yaratmadan önce biliyor burada Müslüman toplumlar yaşar. Ona göre ayarlamış her şeyi. E bazı yerde yoktur fayhatı, başka ceza var orada. E bazen fayhatı çafir ülkesinde kırılıyor, e o da bizim için kırıyor Allah Teala o fayhatını sel götürüyor çafir ülkesini. E Allah Teala bizim için götürür ibret alın, bak sıra sizdedir. E mumin böyle düşünür. Yok mumin düşünür kendi hesabına göre. Yani Johnny'nin kurduğu teorilere göre. Öyle olmaz. Evet. 3 ayet. Üçüncü ayet Zümar Suresi yok mu orada? Tamam. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Ey Muhammed! Sene vahiy geldi. Senden öncekilere de vahiy geldi. Lakin eşrikte eyer şirk koşsanız lehıbıtan amelük. Lehıbıtan amelük ve le tekunen min el hasirin. <gülüyor> Baht bunu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile ağır billilden şey geliyor. Eee alimler diyorlar ki Resulullah çafirlerin dediği gibi iddia ettikleri gibi Kur'an'ı kendisinden yazdı uydurdu dedi bu vahiddir. Kur'an'ı yazan bu ayetleri yazmaz içinde. Çünkü burada kendisine şey var. Eğer şirk koşsan bütün amellerin boşa gider. İşte arkadaşlar şirk tehlikeli bu alan önemli bir alandı. Bu alanın fıkhını bilmemiz lazım. Şimdi bu dersi bitirmeden önce şeyh İslam İbni Teymen'in çok güzel bir sözü var. Burada ben dip nota koydum bunu. Ee, sen bunu ee, o oh koşkan kardeş ee, okudukça bunu atıp dersi bitirelim inşallah. Bunu niye burada dibi nota koydum? Hakikaten bütün ehli Sünnet'in bu konuda özetini yazmıştır. Şeyhülislam. Evet. Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimullah şöyle der. İnsanların geneli küfürden sonra Müslüman oldukları, İslam üzere doğdukları ve İslam'ın hükümlerine bağlanıp Allah'a ve Resulüne itaat ettikleri zaman Müslümandırlar. İcmali imanın sahibidirler. Fakat onların kalplerine imanın hakikatinin girmesi, Allah bunu kendilere nasip ederse ancak yavaş yavaş gerçekleşir. Yoksa onların pek çoğu kesin inanca ve cihat bilincine ulaşamazlar. İnsanlar şüpheye düştükleri zaman onlar da şüpheye düşerler. Cihat etmeleri emredildiği zaman cihada katılmazlar. Kafir de münafık da değildirler. Onların kalplerindeki şüpheyi kaldıracak bir kalp bilgisi ve mağfiret yoktur. Mal ve evlat sevgisinden önce geçirecekleri kuvvetli bir Allah ve peygamber sevgisi de onlarda mevcut değildir. Onlar herhangi bir mihnete, sıkıntıya, müptela olduklarında sağlam şekilde kurtululursa cennete girerler. Allah kendilerinde bu şüphelerden kurtulmayı nasip ederse ne hala? Yoksa şüphecilerden olurlar. Ve bir tür münafıkla intikal ederler. Evet. Şimdi burada bu bir sözünün birinci paragrafıdır. Bir de ikinci paragrafı var. Burada şeyh İslam bu dersi özetini verdi. Değil mi? Anlaşıldı değil mi? Açıklamaya gerek yok. Özettir. Yani diyor ki, bu Müslüman ülkesinde doğmuş, sanki bizim bir Türkçe'yi anlatıyor. İşte adam düz vatandaştır. Namazını kılıyor. Hiçbir şeyden haber yoktur. Desen o fazla amel yap. İmanın dereceleri var. Şöhbeleri var. Onları yerine getirir. getirmez. Ne çaferdiler ne münafıktiler. Yani ne diler? Düz. Emirleri yerine getiriyor. Ama burada şeyden bahsetmiyor ha. Kimlikte Müslüman yazılıklarından bahsetmiyor. Çünkü biz dedik şert imzanı atmışsın. O beş şerti yerine getireceksin sen kurtarırsın. Yoksa ben Müslümanım sabaha kadar diye çık İslam'ı da savun dilden. Seni kolundan tutup İslam dairesine atarlar. Çünkü attığın imzanı tutmamışsın. İşte Şeyhülislam'da bunu açıklıyor burada. İslam'ın açıklamasının önemi nedir? alim diliyle konuşmaktır. Alimler bu konuda yani Şeyhül İslam dört imamın fıkhını bu meselede burada özetlemiştir. En sonda ne diyor? İşte bunların kalplerinde şüphe var. Şüphe dediğin nedir? Şeytanlandır. Şeytanın alanı nerededir? İslam dairasıdır. İmanın birinci aşamasıdır. Orada işler. Evet, onun için dua ediyor burada onlar için şüpheleri gönüllerinden alsın. Evet, ikinci şeye bakalım. İbn-i rahimullah daha sonra bunlar hakkında şunları söyler. Onlar eğer mihnete ve münafıklığa düşmeden ölürlerse sevap alacakları bir İslam üzere ölürler. Fakat cihat gibi sıkıntılarla imtihan edilip de imanlarında sabah eden gerçek müminlerden değildirler. Mihnetle imanından çıkan gerçek münafık da değildirler. Zamanımızdaki Müslümanların çoğu böyledir. Bak ne? subhanallah zamanımızdaki musulmanların çok öyledir Dülü ibn Mihnet Teymiye. nedir? Cihadı örnek veriyor. Cihad nedir? Ameldendir. Odur meydan. Sen iddia ediyorsan iman, e cihadın yeri geldi çıkacaksın. E ya bu zordur çıkamam dur bir dakika bakarım düşünelim. Demek ki sınıfta kaldı. İslam'da yoktur sadece dilde. Dil ve amel. Amelinde hoşu var, zoru var, ortası var. Hepsinde varız. Yoksa hakiki mumin olamazsın. Sınıfta kalırsın. Onun için İbn Teymiye burada sonra ne diyor? Bizim ki bak 700 senesinde yaşamış İbn Teymiye. Hicri. İşte diyor o zamanda, diyor çok insan öyledir. Biz ne diyelim bütün burada? Sanki bizim, Subhanallah bizim zamanımız içi yazıyor. Ama bunu 70 sene önce, 50 sene önce okusaydık, he? Derdik İbn Teymiye çok iyiymiş zamanları. Ama elhamdülillah bu zamanda bir İslami uyanış var. He? Gençler İslamiyete dönmüş yani. Ama yine bizim zamanımızsın yazıyor. 50 sene önce okusaydık bunu, derdik İbn Teymiyye'nin zamanı bizimkinden daha iyidir. Gene düz mü o 50 sene önce nerede Müslümanlar? Nerede her şey dalmıştır? Evet, Ehli iman zilleti ve perişanlığa düşeren minnetlerlere, sıkıntılara imtihan edildikleri zaman onların çoğunun imanları azalır. Düşman galip geldiği zaman bunlardan bazıları dinden çıkar. Bunda bir takım ibretler olduğunu biz de gördük, başkaları da gördü. Barış ve esenliğin egemen olduğu durumlarda veya Müslümanların düşmanlarına galip geldiği durumlarda da onlar Müslümandırlar. Açıkta da, gizlide de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman ederler. Fakat bu imanları millet ve sıkıntılarla sebaat bulmamıştır. Sağlamlaşmamıştır. Bu sebeple bunların pek çoğu fazları terk eder, haramları irtikap eder. Evet. Mihnet yani imtihan. Şimdi Sanki İbni Teymi bizim asrımızı kullanıyor. Diyor ki bazen musulmanlar güclenir. Ha? Güclenir. Her şey Müslüman kesilir. Değil mi? Akıntı çünkü öyle gidiyor. Her şey Müslüman kesilir. Ama ne zaman düşman galip geldi bir kısmı irtidad eder diyor. Dinden çıkar bile. E bunu biz yeni zamanda yaşadık. Bizim nesil yaşadı bunu. Anlatabildim mi? İşte bak Demek ki ne 700 sene önce adam bunu yazmış. Aramızda bizden İbn Teymi'nin hemen hemen 700 sene var. 700 seneden seneyden bugün aynendir. 700 sene sonra da aynen kalacaktır. Neden? Neden? Çünkü şerrin imamı bir tanedir. O da kimdir? İblis. O yolu veriyor. O aynen fikri veriyor. Bak Hazret Adem'e vesveseyle cennette çıkan iblis bu kadar kaç bin senedir iş başında çalışıyor? Birikimi çoktur. Bütün esprileri, püf noktaları insan oğlunda zayıf noktaları biliyor. Biz neyiz? 20-30 senelik hayatımız var. Onun yanında neyiz? Kıyamata kadar da böyle gideceğiz. İşte onun için o günde de Şüpheleri bir günde de çıkartır. Bir de ibris nedir? Çok uyanıktır. Demeyin, de, insanoğlu demesin, biz teknolojiye değiştirmişiz. Bak bazı alimler diyorlar ki, eskiden cinler, cinler, insan daha teknolojisi yüksektir. Nasıl? E Hazret, Süleyman'a ne dedi? Cin, Dedi makamından kalkmadın yarım saat olmaz. Ben giderim Belkisin, Kasir'i Yemen'den buraya getiririm. Neyle getiriyor? Yemen'den Filistin arasında ne kadar var? 1500-2000 kilometre var. Nasıl onu oradan ona getiriyor yarım saatte? He? Nasıl getiriyor? Demek ki teknoloji var. Denizin altına girip şeyleri çıkartıyorlar. Demek ki kudretleri var. Şatolar yapıyordular. Cinler Hazreti Süleyman için kudretleri var, teknolojileri var. Sen kendine güvenme insanoğlu bir günde cep telafını uydu muydu icat etmişsin. O bizden daha her zaman bir kademe öndedir düşmanımız. En havantacı nedir? He? Bizi görüyor biz onu görmüyor. Ama Allah subhanehu teala adaleti gereği, bizim de başımızı boş bırakmamış, bir silah vermiş elimize ki onun karşısında duramaz iblis. O da nedir? Tevekkül sebepleri almak. Allah'a sığınmak. Eee sığınıyoruz ama yine geliyor. Demek ki hakiki sığınmıyoruz. Hakiki sığınan Allahu Teala'ya ne olur? Şeytan gelmez ona. Bir arkadaşımız geçen gün Aradım beni, şeytan bana musallat olmuştur. İşte rüyalar görüyorum, rahatsız oluyorum, psikolojim bozulmuş. İşte dedim sabah akşam zikirlerini oku, bu ayetleri oku, üfle, günde üstüne sil filan suyu oku, iç vs. Üç hafta sonra aradım beni, hiçbir şey dedi tık yoktur. Dedim o zaman sen gel yanıma, ben sana hakiki tevekkül anlatayım. Allah-u Teala'ya hakiki tevekkül nasıl olur? Sen o eksik sende. Yani sen tevekkülü anlamasan sebeplere sarılmak bir şey etmez. Yani şimdi sen bir başın ağrıyor, sana ne dersin? Çok ağrıyor, gözünü açamıyorsun. Hemen düzsün bir ağrı çessizci vermeden. İnanıyorsun hakikaten çünkü denemişsin. Hakikaten inanıyorsun ağrı çessizliğini içtin iki teneyi suyla içtin leşte kolmaz tık diye ağrızın keser mi? Buna inanıyor musun? İşte utar çar'an o hapı alırken böyle inanıyorsun. Ve bil fel ağrı çesili. İşte sen bu ayetleri okurcan başını yatağa koydun. Eee ıı, okudun. Allahumme inni eee Allahumme inni eee ha? Bismillahirrahmanirrahim. Ha, "Bismike Allahum dedin ki. He? Ama bunu laf gereği değil. Namazda değil, namazda da biz namazımızı böyle kılıyoruz. Onun için arkadaşlar buradan uyandırıyorum. Biz birinci alandayız diyorum. Bazı arkadaşlar köşkünü böyle geriyor ya. Yani ne diyorsun hocam biz sakallarımız göbeğe kadardı, şarvar girmişiz. Birinci alanda değiliz. Birinci alandayız. Namazda durduk, ne okuduğumuzu bileceğiz. Bildiğimizi melekler yazar, terazi tartar, bilmediğimizi tartmaz. Onun için orada ne olur? Elimiz boş kalır. İşte bileceğiz. Bak bir gün bir deneniz hakiki başını yastığa koydu. Doğalarını yapsın. ayetel el Kursu okusun. Okusun. Bak nasıl hakkıyla okusun. Ne ona şeytan gelir. Zımba gibi desin. Namaz saatinde kahar uykuya da doymuştur. Ama tevekkülü biz bileceğiz. Evet işte arkadaşlar bu İmanın birinci alanıdır. İnşallah önümüzdeki ders ikinci alanı açılarız. İkinci alanda sizliğimiz tabalada da nedir? Geniştir. Onu biraz daha genişleteceğiz inşallah. Daha güzel bir şekilde anlaşılsın. Evet Allah hepimizi iman üzerine sabit kılsın. Birinci alan ehlinden etmesin. Biz daha himmetimiz yüksektir. Çinci de değil, üçüncü Evliyaullah ihsan derecesini istiyoruz. Evet, iman-ı kamil derecesini istiyoruz. Evet, hepimize inşallah bütün Müslümanları Allah iman-ı kamil derecesine yetiştirsin, öyle bizim çene kapatmayı nesip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin, nebina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmein.